Efendim, radyonuz Akre FM canlıca merkez stüdyolarından hepinize sevgi ve selamlar. Yeni bir İslam bilginleri ve icatları programında daha sizlerle beraberiz. Değerli dinleyenler, insanoğlunun ilimde her geçen gün ilerlemeler kaydetmesi, bazı eski bilgilerinin yıkılmasına, bazılarına da yenilerinin eklenmesine sebep olur. Üzerinde yaşadığımız arz, yeryüzü nedir, nasıldır diye şöyle bir bakıldığında, acaba hakkında hangi bilgilere sahibiz? Dilerseniz unuttuklarımızı hatırlayıp, bilmediklerimizi veya eksik bildiklerimizi tamamlayalım. Efendim dünyadan 1500 kilometre kadar uzaklaştığımızda onu üzeri atmosferle kaplı, uçlarından basık bir küre olarak görürüz. Dünyanın yapısı ve bileşimi hakkında bilgilerimiz halen yetersiz durumda. Gittikçe artan yoğunluk sıralarına göre iç içe sıralanmış katmanlardan meydana gelir. Bu katmanlar sırasıyla hava küre, su küre ve yer küredir. Teknolojinin ilerlemesi ve uydu sistemlerinin geliştirilmesinden sonra atmosfer yani hava köre, hidrosfer yani su köre ve yer körenin üst kısmı yani yer kabuğu hakkında daha geniş bilgi elde etmek mümkün olmuştur. Buna karşılık yerin iç yapısı hakkındaki bilgilerimiz sınırlıdır. Bu bilgiler bir teoriden ve bir tahminden öteye geçmese de son zamanlarda teknolojinin ilerlemesiyle daha gerçekçi bilgilere ulaşılabilmekti. Mısır'a hayat veren Nil Nehri, Kamer Dağı'ndan çıktığı gibi, yurdumuzda bulunan Dicle'nin önemli bir kolu olan Vansanarlar içinde bir kaya dibindeki mağaradan, Fırat'ın önemli bir koluysa Diyadin tarafındaki bir dağın eteklerinden çıkar. Değerli dinleyenler, İlmin geldiği son noktada artık dağların aslının sıvı bir maddenin katılaşmasıyla meydana gelen taşlar olduğu hemen hemen kesinleşmiş durumdadır. Kainatın kitabının sahifelerini anlamamıza yardımcı olan teknoloji, yüce Rabbimizin azamet ve kudretini daha bariz bir şekilde ortaya koymaktadır. İnsanoğlu üzerinde yaşadığı yerkürenin sınırlarını öğrenmek için büyük çaba sarf etmekte, elde edebildiği bütün teknolojik üstünlükleri bu çabasında kullanmaya çalışmaktadır. İşte bu teknoloji üstünlüklerinden biri de kola sondajı olarak adlandırılan süper sondaj çalışmasıdır. Bu sondaja yer kabuğunun derinliklerinde araştırmalar yapmak üzere Sovyetler Birliği'nin kuzey kutbuna yakın Murmansk bölgesinde kola yarımadasının 250 km kuzeyindeki yaşlı çorak topraklarıyla meşhur Baltık kalkanı üzerinde 1970'lerde başlandı. Kola sondajının bize kazandırdığı ilk bilgi, kıta kabuğunun derin yapısı ve 4,5 milyar yıllık jeolojik tarih boyunca kıta kabuğunun bugünkü şekline nasıl gelebildiğinin anlaşılması olmuştur. Sondaj sırasında alınan arz numunelerinden bugüne kadar inilebilen en büyük derinlik olan 15 kilometreye kadar bir derinlik hakkında bilgi elde edilebilmiştir. Bu derinlik, yarı çapı 6400 kilometre civarında olan dünya derinliğinin yaklaşık binde iki gibi çok cüzi bir kısmını kapsar. Bu verilerle birlikte sismik dalgalar, uydu ve uçaklarla elde edilen bilgilerin hepsi, yerküre derinliklerindeki hazinelerin çok daha büyük çalışma ve gayreti gerektireceğini bildirir. Değerli dinleyenler, yer küresini meydana getiren katmanlar sırasıyla yer kabuğu, manto, ara tabaka, çekirdek şeklinde isimlendirilirler. Yer kabuğu Buna taş küre de denir. Katmanların en incesidir. En fazla sahip olabildiğimiz bilgiler bu tabakaya aittir. Yer kabuğu kalınlığının 0-110 kilometre arasında değişebileceği, ortalama 50-60 kilometre civarında olduğu kabul edilir. Bu kalınlığın yeryüzeyinin şekillerine göre değişebildiği, dağların altında kalın, okyanusların altında ince olabileceği, hatta büyük okyanusun altında olmadığı tahmin edilmektedir. Yer kabuğunun en üst kısmı genellikle silisyum ve alüminyumdan oluştuğu için kısaca siyal olarak adlandırılır. Siyalin altındaki bölge, yani yer kabuğunun alt kısmı silisyum ve magnezyumdan meydana geldiği için de kısaca sima adını alır. Bu kısım ilim adamları tarafından granit kabuk olarak adlandırılmaktadır. Siyalin kalındığı 10-30 kilometre olduğu, daha derinlerde ise gabro ve bazaltlar bulunduğu, bu kısmın altında da ergimiş kayaçlardan oluşmuş yapıya sahip magmanın bulunduğu tahmin edilmektedir. Alman Wegener'a göre kıtaları oluşturan siyal, bu magmanın üzerinde buz dağlarının denizlerde yüzdüğü gibi yüzmekte ve iki yöne hareket etmektedir. Arzın derinliklerini doğrudan görebilmek çok zordur. Mümkün olan en büyük derinliğe ulaşmak için sürdürülmeye çalışılan sondajın ne getireceği oldukça merak ediliyor değerli dinleyenler. Kola sondajı ilim adamlarınca proterozoik diye isimlendirilen kayaları geçip, arkin diye isimlendirilen kayaya ulaştı. Ve burada arz kabuğunun şekillenmesinde rol oynayan kayaların birbirine düşmesine ait birçok devri daimin varlığı ortaya çıkarıldı. Kola sondajıyla ilk oluşan arz kabuğunun karışımını tayin etmek de mümkün oldu. Ayrıca kızgın kayaların yani magmanın hemen üzerindeki yüksek ısılı kayanın granite nazaran kuvars yönünden daha fakir olduğu tespit edildi. güzel kulağınızdan giden yok akra, akra, akra. radyonuz akre FM'de İslam bilginleri ve icatları programında kaldığımız yerden yerküreyi anlatmaya devam ediyoruz Efendim Değerli dinleyenler, Sovyetler Birliği'nin kuzey kutbuna yakın Murmansk bölgesinde Kola Yarımadası'nın 250 km kuzeyindeki yaşlı çorak topraklarıyla meşhur Baltık kalkanı üzerinde yapılan Kola sondajının ana hedefi granitin üst kabuk boyunca ilerleyip bazaltik terkibin taban kayasına uzanmaktı. Sondaj dağınık metamorfik kayanın aşağısına ulaşma yerine ilk önce 4500 metredeki kuşak boyunca ilerledi. Burada sıcak ve son derece mineralize olmuş suyun bol miktarda akışıyla karşılaştı. Bu oldukça büyük bir sürprizdi. Bu su, kristalle kayanın bileşenlerine ayrılmasıyla ortaya çıkar. Metamorfizma yani başkalaşma sırasında kayalar birleşenlerine ayrılmaya ve tekrar birleşmeye maruz kaldıklarında bu su açığa çıkmakta ve madenlerin meydana gelmesinde esas rolü oynamaktadır. Su Aynı zamanda iyi nüfuz etme hususiyetiyle kabukta daha fazla mineral depolanmasını sağlar. Derinliklerde bu mineralize suya bolca rastlanması, burada oldukça büyük rezervlere sahip maden yataklarının varlığına işarettir. Ayrıca canlılarda olduğu gibi, kayalar oluşturan minerallerin de esasının su olduğunu göstermektedir. Derinlikle artan minerallerin meydana getirdiği bu maden yatakları, oralara uzanacak teknolojiyi beklemektedir. Modern teknolojinin günümüzde ancak keşfedebildiği bu hususlara 14 asır önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin yüce beyanında dikkat çekiliyordu. Bu beyanda şöyle buyuruluyor, rızkınızı arzın derinliklerinde arayın. Kola sondajı tarafından keşfedilen arz tarihi bilim adamlarına göre aşağıdan yukarıya doğru okunmalıdır. 12.000-6.840 metre arası Arkin kompleksinde ilk granitlerin değişiminden kaynaklanan kalın sedimenter tabakaların birikimi müşahede edilmişti. Demir ve titan bakımından zengin olan bu granitler magnetit ve ilmenit madenlerinin çokluğuna delildir. Bu madenler 8711 metre derinlikteki kayaların yüzde 40 ila 50'sini teşkil etmektedir. İkinci savhada kayaların 750-900 santigrat sıcaklık ve 5000-11000 atmosfer basınçta metamorfizmaya yani çok aşırı başkalaşmaya maruz kaldıkları tespit edildi. Jeologlar bu bilgilerle şimdiye kadar bilinen arz tarihini yeniden yazacaklardır. Çünkü kayalar sıcaklık ve basıncı son derece hassas gösteren kayıtlardır. Maden numuneleri satıhtan 4500 metreye kadar kayanın %4'ünde sabit kalan, kimyevi olarak bağlı suyun miktarını bildirir. Derinliklere indikçe su miktarı %2.1'e düşerken, gözeneklilik 3-4 kere daha fazla artış gösterir. Böylece sata yakın kayaların derinliklere nazaran daha çok su ihtiva ettiği anlaşıldı. Buna paralel olarak su miktarı nispeten derinlikte azalmaktadır. 9000 metrede sismik dalgaların hız farkıyla bu kuşak birbirinden ayrılır. Daha önce bazaltik kayalarla granit kayalar arasında zannedilen Konrad süreksizliğinin bu kuşakta olduğu tespit edildi. Bunun sismik dalgaların yansıması, kıta kabuğundaki su devri daimi ve statı altındaki hidrosferin yapısı hakkındaki fikirleri tam olarak değiştirmesi bekleniyor bu metrelerdeki çatlak suların bakır, nikel, demir, çinko ve kobalt sülfürleriyle sıvanması ve bu minerallerin mantol menşeli olduklarını ortaya çıkardı. Değerli dinleyenler, Diğer bir Baltık Kalkanı gibi tektonik bakımdan sakin bir bölgede sıcaklığın derinlikle yavaş olarak artması ve 7000 metrede 50 santigrat dereceye ulaşması, 10.000 metrede de 100 santigrat dereceye ulaştığı düşünülmekteydi. Gerçekte ölçülen sıcaklık gradyanı sadece 3000 metreden aşağı kadar geçerli olan ve her 100 metrede 1 santigrat artması gerekene uydu. 3000 metreden itibaren sıcaklık tahminleri yanıltarak her 100 metrede 2,5 santigrat arttı. 10.000 metrede ise 180 santigrat dereceye ulaştı. Isının da mantonun aşağısından geldiği kesinlik kazandı. Dolayısıyla kola sondajının jeolojik tarihin yeniden yazılması gerektiğini ortaya koymanın yanında daha nice sürprizleri de insanlığın bilgisine sunacağı beklenmektedir pozitif film adına yapılacak her objektif çalışma bize yer kabuğunun yapısına daha anlayabilmeyi bugün ulaşılabilen derinliklerin çok daha aşağısındaki maden rezervlerini, petrol ve gaz bölgelerini tespit etmeyi, bunun paralelinde de kainatın her zerresinde tecelli eden bilmediğimiz daha nice nimetleri istifademize sunan Allah'ın sonsuz kuvvet ve ikram sahibi olduğunu göstermektedir. Tabii, düşünen insanlar için, Değerli dinleyenler, yer küreyi meydana getiren ikinci tabaka mantodur. Manto, yer kabuğundan derinliklere doğru inildikçe bu tabakalar hakkındaki bilgilerimiz azalır. Mantonun daha kalın ve yoğun olduğu, kabuğun hemen altından başlayarak dünyanın 2900 kilometre derinliğine kadar indiği, daha ağır maddelerden meydana geldiği tahmin edilir. Yoğunluğu 3,55,5 gram santimetre küptür. Fakat yavaş yavaş tesir eden kuvvetler, yani yüksek basınç ve sıcaklık altında plastik madde gibi davranır. Bakır, çinko, kurşun gibi çoğunlukla kükürtü bileşik yapan elementler bulunur. Diğer bir görüşe göre derinliklere doğru demir ve alüminyum artmaktadır. Değerli dinleyenler, yer kabuğunu ve gizlediği sırları anlatmaya devam edeceğiz ama önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Resul Muhammed'e uza Fakir bayram camdan çok sever seni. Resul Muhammed'e uza derinim. Radyoculuğun Yüzakı Akra, Akra, Akra, Akra Değerli dinleyenler, Akra FM'de İslam bilginleri ve icatları programına Yerkürenin katmanlarını anlatırken kaldığımız yerden devam ediyoruz. Aradan önce yer kabuğu ve ikinci tabaka olan mantodan bahsetmiştik. Dilerseniz Yer Yerkürenin üçüncü tabakası olan ara tabakaya geçelim. Ara Tabaka Çekirdekle manto arasındaki kısımdır. Kalınlığının 2000-2220 olduğu, yani yerkürenin 2900-5120 km arasında bulunduğu düşünülüyor. Burada basıncın yüksek olduğu ve bundan dolayı maddelerin hangi halde olacağı kesin olarak tahmin edilemiyor. Yoğunluğu 10-12 gram santimetre küptür. Çekirdek Dünyanın en derin kısımlarını meydana getirir. Yoldu 10-17 gram santimetre küptür. Çekirdeğin yapısı bir görüşe göre katı ve çelik gibi serttir. Diğer bir görüşte ise yüksek basınç altında iyice sıkışmış metal gaz kütlesi olduğu ileri sürülür. Umumiyette yer çekirdeğinde nikel ve demirden başka platin, kobalt ve altın bulunduğu tahmin ediliyor. Çekirdekte yani 6.370 kilometrede basıncın 3.500 milyon atm basınç olduğu kabul edilir. Yer kölesindeki basınç sıcaklık gibi birdenbire sıçrama şeklinde değil ilk 100 kilometreye kadar hızlı ondan sonra azar azar ve doğrusal olarak artış gösterdiği varsayılıyor. Yerin sıcaklığı derinlere doğru artar. Buna jeotermik gradyan denir. Sıcaklık artışı her yerde değişiktir. Normal olarak bütün kıtalar için ortalama değer 33 metre kabul edilmekte, yani her 33 metrede sıcaklığın 1 santigrat arttığı tahmin edilmektedir. Değişik bilim adamlarına göre 1500 santigratta 8000 santigrat arasında değişik değerlerde olabileceği tahminlere ileri sürülür. Bu görüşler ne kadar farklılık gösterse de, sıcaklığın derinlerde çok yüksek olduğu herkes tarafından kesin kabul görür. Değerli dinleyenler, Yerin merkezinin merkezde 5000 santigrat, 60 kilometre derinlikte 1800 santigrat civarında çok büyük bir ısı potansiyeline sahip olmasına rağmen insanlar ve canlılar kendilerine yakın bir yerde bulunan bu yüksek sıcaklıktan müteessir olmamakta ve zarar görmemektedirler. Bunun sebebi de yer kabuğunun yalıtkan, yani ısıyı geçirmeyen olması ve ısı geçirgenlik katsayısı çok küçük olan izolatör vazifesi gören yer kabuğunun canlıları yerin merkezinden gelebilecek tehlikelerden korumasıdır. Buna benzer bir vazife de yerden kilometrelerce yükseklikteki ozon tabakası tarafından yapılır. Bu tabaka uzaydan gelen canlılar için zararlı olan ışınları emerek yok eder ve meteor taşlarının dünyaya girmesine mani olur. Biri yer küresinde, diğeri hava kürede bulunan bu iki koruyucu tabaka, yıllardır uzaydan ve yerin merkezinden gelebilecek tehlikelere karşı canlılar için birer koruyuculuk vazifesi yapmışlardır. Birbirinden habersiz ve uzak, aynı gaye için görevlendirilen bu iki koruyucu tabaka, her şeyi bilen ve idare eden sonsuz kudret sahibi Allah'ın bir kere daha bizlere şükür vesilesi olacak nimetlerini tahsis ettiğinin ispatı değil midir? Değerli dinleyenler, Rabbimizin bizlere yaşamamızı en güzel ve sağlıklı şekilde sürdürebilmemiz için verdiği nimetlerin farkına varıp, onları inceleyen ve kayıt altına alarak bizlerin bilgisine sunan, muhtelif zamanlarda yaşamış değişik bilginlerimizden birini, El-Kazvini'yi tanıtmaya çalışacağız bugün. Zekeriya bin Muhammed el Kazvini. 13. asırda yetişen astronomi, coğrafya ve tıp bilgini. Hayatı hakkında pek az bilgiye sahip olunabilen Kazvini'nin asıl adı Zekeriya bin Muhammed bin Mahmut Ebu Yahya'dır. Bazı kayıtlarda sadece Zekeriya Kazvini diye de geçer. 1203 yılında İran toprakları içinde Rey şehrinin kuzeybatısında, modern Tahran'ın güneybatısında, Tahran'a 150 kilometre uzaklıkta, Elburz dağlarının güneyinde bugün hayalet şehir görünümündeki Kazvin'de doğdu. Babası ve annesiyle birlikte orta halli bir evde yaşayan Kazvin'i, daha küçük yaşlarda gündüzleri hayvan otlatır, bir taraftan da Kur'an-ı Kerim'i ezberlerdi. Ezberlediği bölümü ise akşamları, Kazvin'in tanınmış bilginlerinden, iyi bir Kur'an hafızı olan ve şehrin büyük camilerinden birinde vaiz olarak görev yapan, babasına okur, o da dinlerdi. Babasının en büyük arzusu onun, Şuhf ve Basra, Bağdat ve Medine'de yaşamış, hukukçu dayıları ve amcaları gibi ileride büyük bir hukuk bilgini olabilmesiydi. Zekeriya iki yıl içinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberledi. Ardından Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin büyük din bilgini Malik'in Vatta adlı kitabında toplanan hadislerini ezberledi. Bu dönem yalnızca bir yılını almıştı. Daha sonra babası çobanlık işini küçük kardeşine bıraktırdı. Kazveniye'de bütün zamanını öğrenmeye, kendisini yetiştirmeye ayırmasını söyleyerek Kur'an ve hadis yorumuyla hukuk ve dil bilimlerinin eğitimine başlattı. Efendim bilginimiz Zekeriya El-Kazmini'yi tanıtmaya devam edeceğiz. Ama önce dilerseniz güzel bir eser dinleyelim. Yahu O diye Allah Allah da Efendim, tüm sesler onda güzel. Değerli dinleyenler, bilginimiz Kazveni'yi tanımaya devam ediyoruz. Yaşam devam edip giderken Moğolların, Afganistan, Horasan, Türkistan... Harzem ve Güney İran'ı işgal etmeleri üzerine Azerbaycan, Cürcan, Anadolu hatta Balkanların bile bu saldırılardan paylarına düşeni alacaklarını tahmin eden Zekeriya'nın babası ailesiyle birlikte Kazvin'den ayrılarak Bağdat'a yerleşmek kararını aldı. Aile kısa sürede işlerini toparlayarak Bağdat'a göçtü ve Rusafe mahallesine yerleşti. O dönemde Bağdat, çeşitli uluslardan insanların yaşadığı çok kültürlü ve çok uluslu bir kentti. Kent nüfusunu oluşturan insanların başında Araplar, İranlılar, Türkler, Hintliler, Ermeniler, Çerkezler ve Kürtler geliyordu. Her ulus doğal olarak kendi dilini konuştuğu için kentte birden fazla dil konuşuluyordu. Kent nüfusunun bu karışık yapısı doğal olarak bir kısım sosyal çatışmaları da beraberinde getiriyordu. Moğol zulmünden kaçanların sığındıkları en büyük merkez Bağdat'tı ve nüfusu giderek artıyordu. Gelenlerin hemen hepsi Abbasî hilafetine sığınarak Moğol zulmünden kurtulmak isteyenlerdi. Bilim ve öğretim yaşamıysa bu gelişmelerden uzakta bütün canlılığıyla sürüyor. Kütüphanelere her gün yeni kitaplar ekleniyordu. Beytül Hikme Bilge Evi'nin kapıları bilim adamlarına ve öğrencilere tamamen açıktı. Genç Sekeriya aradığı huzuru orada bulmuştu. Babası Kazvin'de olduğu gibi Bağdat'ta da vaizlik yapmaya başlamıştı. Zekeriya ise kendini tamamen bilime vermiş, Bağdat'ta kalan bilim adamlarından ve evinin tozlu raflarına dolduran kitaplardan yararlanmaya başlamıştı. Genç Zekeriya, Bağdat'ta ilim çevresinde kısa sürede ile lakabıyla tanındı. Dört İslam mezhebinin kaynaklarını, temel din bilimlerini inceledikten sonra 20 yaşında yargıç olmaya hak kazandı. Ama Zekeriya başka bilimlerin büyüsüne kapılmıştı astronomi, botanik, jeoloji, metaloji ve tıp bu bilimlerin başını çekiyordu. Gece gündüz evren üzerine düşünüyor ve yeryüzünün gizlerini ve derinliklerini merak ediyordu. Bütün dağları, ırmakları, vadileri ve denizleri, nehirlerin nerelerden doğup nerelerde denize karıştıklarını görmek istiyordu. Yeryüzünde yaşayan toplumları, görmediği canlıları, kuşları, balıkları, böcekleri incelemek istiyordu. Daha da ötesinde uzayın derinliklerini, yıldızları, gezegenleri ve bulabileceği uzay taşlarını incelemek istiyordu. Zekeriya Beytül Hikmedeki araştırmalarına ağırlık verdi. Kütüphanede bulunan jeoloji, coğrafya ve astronomi ile ilgili kaynakları taradı. Bu bilimlerin topluca yer aldıkları hiçbir kaynak kitap yoktu. İncelediği kitaplar arasında Aristo, Batlamyus ve Aristarkos gibi Grek-Yunan bilginleriyle Biruni, İbni Heysem ve İbni Sina gibi Müslüman bilginlerin kitapları da vardı. İncelediği kitaplarda yer alan bilgileri belli başlıklar altında düzenliyor, çelişki ve tutarsızlıklarını olabildiğince gidermeye çalışıyordu. Bu çalışmaları sayesinde farklı toplumların miras bıraktıkları bilgileri kendi süzgecinden geçirerek derlemiş oldu. Bu titiz tarama ve inceleme sürecinin ardından okuduklarına bizzat görmek ve kitaplarda yazan görmediği yerleri görerek öğrenmek amacıyla uzun bir yolculuğa çıktı. Değerli dinleyenler, Zekeriya'nın bilim aşkıyla çıktığı bu ilk yolculuk yaklaşık 10 yıl sürmüştü. Bu uzun yolculuğu sırasında İran, Horosan, Afganistan, Orta Asya, Harizm, Ermenistan, Azerbaycan ve Gürcistan bölgelerini gezmişti. Bağdat'a döndüğünde 30 yaşlarını aşmış olan Zekeriya bu gezisinde daha önce hiç görmediği dağlar, ovalar, nehirler, türlü türlü insan toplulukları, bitkiler, hayvanlar ve böcekler görmüştü. Genç Zekeriya, gördüklerinin hemen hepsini not defterlerine kaydetmiş ve insanlığın bilgi hazinesine katkıda bulunacak yeni bilgilerle dönmüştü. Fakat bu seyahati sırasında çok sevdiği babası vefat etmişti. Bir baba dostunun aracılığıyla Kerbela yakınlarındaki Vasıt ve Hille şehirlerine kadı oldu. Kadılık görevine başladıktan sonra evlendi. Genç eşi, kocasının gece gündüz yazdıklarını merak ediyordu. Bir gün kendini tutamayarak ne yazdığını sordu. Zekeriya bu soruyu anlayışla karşılayarak şöyle dedi. Benden önce hiç kimsenin yazmadığı bilgilerin bulunacağı bir kitap yazıyorum karıcığım. Adı da Tuhaf Yaratıklar, Acayip Varlıklar olacak. Okuma-yazma bilen aydın bir hanım olan eşi de Kasvini'ye yardımcı oluyor, yazdıklarını okuyor veya onun söylediklerini yazıyordu. Zekeriya'nın bu dev eseriyle ilgili çalışmaları 15 yıl sürmüş, kitabın yazımı sona erdiğinde Zekeriya 50 yaşına basmıştı. Moğol ordularının Bağdat'ı ele geçirerek halife muhtasını öldürdükleri gibi ileri gelenlerden bir çoğunu da ortadan kaldırdıkları, Bağdat'ta öldürülenlerin sayısının yüz bini aştığı, bilim adamları için değer biçilemeyecek bir hazine olan Bağdat kütüphaneleri yakılıp yıkıldığı, kitapların Moğol ordusu tarafından Dicle üzerinde köprü yapmak için kullanıldığı haberleri vasıtta bulunan kazveniye çabuk ulaşmıştı. Olaylar karşısında Kazveni için ailesiyle birlikte Şam'a kaçmaktan başka çıkar yol kalmamıştı. Şehirde kalması durumunda devlet memuru olması nedeniyle tutuklanıp öldürülmesi işten değildi. Kazveni, 1258 yılında geniş ailesiyle birlikte Şam'a yerleşti. Ama Şam'da kimliğini gizlemeyi uygun gördü. Çünkü Moğolların Bağdat'ta durmayacaklarını iyi biliyordu. Kazvini Şam'da yaşadığı sürece boş zamanlarını Şam nehri kıyılarında dolaşarak ve bahçesinin bakımıyla uğraşarak geçiriyor, yeni eserler kaleme alıyordu. Bu dönemde son olarak ülkelerin izleri ve insanların haberleri adlı kitabını kaleme almıştı. Bu son kitabı bir tür insanlık tarihiydi. Bu kitap bittiğinde Kazvini 75 yaşına basmış, 5 yıl sonra 1283 yılında hayata gözlerine yummuştu. Bu ölüm, yerküreyi ve uzayı çok iyi tanıyan büyük bir bilginin yitirilmesi demekti. Müzik Tıpta kullanılan bitkilerin hususiyetlerini çok iyi bilmesi, botanik sahasında asrının söz sahibi alimlerinden olması, devrinde alimler arasında ahşap diye bilinmesine yol açtı. Zamanında botanikçi aynı zamanda tabip, bir tabipse botanikçiydi. Kazveyni'nin söz sahibi olduğu ilimlerden biri de astronomiydi. Kazveyni, güneş ve ay tutulmalarını doğru olarak izah etmiştir. Yer kabuğu üzerinde geniş araştırmalar yapan Zekeriya Kazveni, çalışmaları sırasında mühendislerin benzerini yapmaktan aciz kaldığı arının petek yapışını, kışın yağmur ve kar sularının yerin içinde birikip, yazın muhtelif kaynaklardan çıkışını da incelemiştir. Eserinde yer ilimlerinin pek çoğundan, Altın, gümüş, kurşun, demir, bakır, civa ve daha başka maddelerin teşekkülünden de bahsetmiş, altının yumuşak dağlarda, demir, kurşun, gümüş ve bakırın yumuşak topraklarla karışık vaziyette bulunan taşlar içinde, civanın sular arazilerde, tuzların bozkır yerlerde, petrolün yağlı arazilerde bulunduğunu kaydetmiştir. Tıp bölümünde insanın teşekkülü, ana rahmindeki yavrunun durumu, doğum, İnsan anatomisi işi ve ağzalarıyla hayvanlar hakkındaki araştırmalarına yer vermiştir. Değerli dinleyenler, Zekeriya Kazvini yakın zamana kadar İslam dünyasında, özellikle astronomi alanında değerin sürdürmüş bir ilim adamıdır. Özellikle astronomi ve coğrafya alanında verdiği eser büyük bir değere sahiptir. Eserlerinin Türkçe ve Farsça tercümeleri yapılmış, yüzyıllarca faydalanılan temel kitaplar arasında yer almıştır. Ayrıca modern çağda kazvini ve yapıtlara hakkında birçok çalışma yapıldı. 1976 yılında Londra'da düzenlenen bir konferansta, yer bilimin Gelişiminde İslam Düşüncesinin Katkıları adlı bölümünde birçok Müslüman ve Batılı Düşünür, onu ve kitaplarını konu alan konuşmalar yapmıştır. Kazvininin aşağı yukarı aynı büyüklükte günümüze kadar gelebilen iki eseri bulunmaktadır. 1. Acayibul Mahlukat ve Garayibul Mevcudat Bu eser iki ana bölüme ayrılmıştı. Birinci bölümde gökyüzü ve uzayla ilgili bilgiler veriliyor, gök cisimlerinin yer ve zamana göre konumları ele alınıyordu. İkinci bölümde ise yer ile ilgili temel bilgiler, yeryüzünün jeolojik yapısı, mineraller, bitki ve hayvanlar, coğrafi bilgiler, başlıca dağlar, adalar, denizler, nehir ve kuyular işleniyordu. Eserin birbirinden çok farklı kısa ve uzun olan el yazma nüshaları bulunmaktadır. Westenfield, bizzat Kazvini tarafından kaleme alınmış olan üç el yazma nüshanın bulunduğunu belirtmektedir. En eski nüsha, kod Monak 464 el yazmasıdır. Arapçaslı kaybolan eser, Ortaçağ sonlarında oldukça rağbet görmüş, başta Türkçe ve Farsça olmak üzere çeşitli yabancı dillere çevrilmiştir. İlk Osmanlı tercümesi 1. Mehmet zamanında Rükdettin Ahmet tarafından yapılmıştır. İkinci bir tercümede Kanuni Sultan Süleyman zamanında Sururi Kadim tarafından yapılmıştır. 2. Asarul Bilad ve Ahbarul İbad Yani ülkeler çalışması ve olağanüstü eserlerden haberler. Kazveni, bu çalışmasının girişinde insanın sosyal bir varlık olduğunu, bunun yalnızca toplum içinde olabileceğini ve toplumları da oluşturmak için mesleklerin ve paylaşımın gerekli olduğunu söylemiştir. Buna bağlı olarak da şehirler ve köyler kurmak ihtiyacı, kurulmuş şehir, köy ve beldelerin hususiyetleri, buraların sakinleri, bunların değişik halleri, toprakları, iklimleri, bitkileri, hayvanları yeryüzündeki bölgeler, buralarda yaşamış geçmiş milletler, evliya, ulema, şair, sultan, vezir ve daha başkalarından bahsedilmektedir. Ayrıca eserde eski Türk boylarına ilişkin bilgilere de rastlanmakta, bu yönüyle de nadir kaynaklardan biri olma özelliğini taşımaktadır. Eser Paris'te Sly Kettle sayfa 392'de bulunmakta olup, Westonfield tarafından neşredilmiştir. Farsçıya da tercüme edilmiştir. Yazmaları Petersburg Kütüphanesi'nde ve Oxford'da bulunmaktadır. Her eser daha önce belli bir kesimin tekelinde olan bilimleri, artık bütün insanlar içinde ulaşılabilir kılmış, evrenin oluşumu, gök cisimlerinin hareketleri, yıldızlar ve gezegenlerin oluşumları, yer katmanları, yer üzerinde var olan canlı cansız bütün varlıklar gibi bilimsel gerçekler, bu eserde sıradan insanların bilgisine sunulmuştur. Kitabın yazımında izlenen anlatım biçimleri bunu fazlasıyla sağlıyordu. Artık bütün insanlar, dünyanın düz değil küresel olduğu gerçeğini, yerkürenin kendi ekseni üzerinde batıdan doğuya doğru döndüğünü, dünya üzerinde yaşayan varlıkların, yerçekimi denen bir güç sayesinde yere bağlandıklarını, evrenin durağın değil, hareketli bir merkeze olduğunu, gök cisimlerinin kuzey yarımküredeki görünümünün, güney yarımküredeki görünümünden farklı olduğunu, bunların konumlarındaki değişimlerin, yerkürenin hareketinden kaynaklanmadığını, Kara kesiminin daha çok kuzey yarım kürede yoğunlaşıp güney yarım kürenin ağırlıkla suyla kaplı olduğunu, ayın dünya çevresinde döndüğü gibi diğer gezegenlerle birlikte dünyanın da güneşin çevresinde döndüğünü, mevsimlerin bu hareket sayesinde oluştuğunu, dünya gibi güneşin de kendi ekseni etrafında döndüğünü öğreneceklerdi. Gazveni, insanları uzay aleminden alıp yer alemine indirmeyi başarmış, bunu da halk hikayeleri ve Kur'an ayetleriyle süsleyerek anlatmıştı. İnsanlara küreyi oluşturan katmanları, sıcaklık derecelerini, buharlaşmayı ve gazları, mineralleri ve mineral cevherleri, küreyi oluşturan coğrafi sistemleri, dağları, ovaları, çölleri, denizleri ve gölleri yalın bir dille açıklamıştı. Bunlar dışında volkanlar, depremler, seller ve fırtınalar gibi doğal afetleri de bilimsel gerçeklere dayanarak anlatmıştı. Geçen binlerce yıllık süreçte dünya üzerinde yaşanan değişimleri, bitki ve hayvan dokularında gerçekleşen dönüşümleri, yer küreği kuşatan hava katmanlarını, insan topluluklarını, hayvan ve böcek türlerini halk diliyle anlatmıştı. Kazvini, yerküreyi oluşturan katmanlar ve bu katmanlarda yer alan mineraller, gazlar ve yeraltı sularını, altın, gümüş, demir, kömür, elmas, bakır, civa, petrol ve gaz gibi yeraltı zenginliklerinin oluşum süreçlerini de bilimsel ama sade bir dille anlatıyordu. Bunun dışında, yer katmanlarında bulunan taş, kireç ve kum tabakalarıyla bunların oluşum biçimlerini de bir bir açıklamıştı. Zekeriya Kazvinî'nin bunlardan başka Kitabül Ekalim, Kitab-ı Mürebbi'cuzzeh ve Me'adinul Cevher, Kitabun fi Nizamu'l-Kevn ve Kitabun fi Sanatil Ard adlı eserleri vardır. Değerli dostlar, Bir İslam Bilginleri ve icatları programının daha sonuna geldik. Yeni bir programla tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.